1020 Tango'nun büyülü kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 94.9 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. Bugün tangonun büyülü kutusuna bir tango piyanisini misafir ediyoruz. Sevgili Baturay Yarkın bizle birlikte. Hoş geldin Baturay'cım. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkürler çağırdığınız için. Nasılsın? İyiyim valla. Ee, güzel bir şekilde gidiyor. Sizi sormalı. Sağ olasın, çok teşekkürler. Bugün e, Türkiye'nin yegane diyebileceğimiz e, en donanımlı tango piyanistlerinden bir tanesiyle birlikteyiz. Bugün onun e, klasik müzikten, Türk müziğinden başlayıp caz ve tangoya uzanan serüvenini dinleyeceğiz. E, bu esnada... Katılmış olduğu, yapmış olduğu projeleri de e, dinleme fırsatı bulacağız. Tekrar hoş geldin Baturay'cım. Hoş bulduk. EGB ile başladık. EGB e, Tangesta'dan dinledik. Tangesta senin e, tango serüveninde herhalde imzanı bıraktığın e, en önemli projelerden bir tanesiydi. EGB'de de az önce dinlediğimiz parçada da çok e, gerçekten başarılı bir piyano performansıyla dinledik seni. O yüzden Tangesta'yı Tangesta'dan EGB ile başladık. Şimdi önce seni Hı -hı. bir kısaca tanıyalım hemen bu Tarcığım. Tanımayan dinleyicilerimiz için. Tamamdır. Ee, kısaca anlatayım. Ee, 6 yaşımda 7 yaşımda ilk bir müzik öğretmenim annem çalıştırmasıyla min girdim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar Piyano bölümüne yarı zamanlı girdim. Meral Yapalıyla çalışma fırsatı buldum. Orada orayı bitirdikten sonra mezun olduktan sonra lisans bölümünden daha doğrusu mezun olmadan önce caz müziği ile tanıştım. Ama orada tamamen klasik müzik orada, eğitimi aldım. Orada tamamen klasik müzik eğitimi aldım. Hatta e, hocam Meral Yapalı ile Makedonya'da bir Avrupa üçüncülüğümüzde de oldu. Onun sayesinde e, oran, e, buradan tekrardan teşekkür ediyorum ona. Hala da iletişimi koparamadık. E, devam ediyorum onunla konuşmaya. Mezun olmadan önce e, caz müziğine çok yoğun bir ilgim vardı. E, daha sonra da konuşuruz onu belki. Hı -hı, tabii. E, kısaca anlatmam gerekirse sonra e, 2012'de daha, daha önce tabii ki tango müziğini dinliyordum. Ama e, bu Türk tangolarıyla sınırlıydı. E, daha çok kulağımızda olan melodilerle. E, müzisyen olmamın e, verdiği bir ayrıca bir merak da var tabii. Onları e, ilgili dinliyordum. Ama derinlemesine girme tabii tangestayla oldu. Benim de bu demin bahsettiğimiz, dinlediğimiz EGB'nin kaydı da benim açımdan çok önemli bir stüdyo kaydıydı. Hayatımdaki ilk belki de ciddi stüdyo hmm. deneyimiydi. Ondan önce güzel şeyler olmuştu ama hani gerçekten böyle bir kişisel albüm diyebileceğim, gerçekten benim de çok hayatımda önemli bir yere sahip bir albüm oldu. Tangesta, Tangueleste İstanbul. Onun dışında aileden gelen bir Türk müziği. E ekolü var. Yani şöyle diyebilirim. Ailedeki çoğu kişi, baba tarafındaki herkes e profesyonel Türk müziği icracısı. E Türk müziğiyle ilgileniyorlar. Babam TRT'den emekli. Hemen saygıyla, sevgiyle anladım. Onlara da selam söyleyeyim. Fahrettin abiye de buradan selam. Fahrettin Yarkın baban. Evet. E amcalarından da bahsedelim Amcam, hemen. Amcam amcaların. Ferruh Yarkın o da. Yarkın da İtim şan, grubunun Yarkın aynı, itim aynı grubunun zamanda. kurucularından. E Ferdanıl Yarkın. E eskiden bilinen daha çok 90'larda ve hala da bilinen bir e, icracı ve hı hı. şarkıcı onun dışında aslında e, dededen başlıyor diyebilirim dedem Kamuran Yarkın ya. e, daha çok besteleriyle e, biliniyor çok Büyüm önemli bir Türk müziği önemli bestecisidir Kamuran Yarkın'da bestecisidir. bugün hala eserleri seslendirilir Türk müziği evet, versin amin onu da buradan yad etmiş olalım. Yani aslında Türk müziği kökenli bir aileden geliyorsun. Evet. Zaten altyapın orada Türk müziği altyapın hazırdı. Evet. Konservatuvara girerek bunun üzerine bir klasik müzik eğitimi aldın. Evet. Bir nevi klasik piyaniste sayılırsın tabii ki. Değil mi? Evet, evet. Klasik müzikle bezedin. Daha sonra tango girdi hayatına. Tango öğrendin, tango çalıştın. Bunu daha detaylandıracağız tango Tabii. geçmişine dair. Ve üzerine de e, caz müziğine eğildin. Ve şimdi caz piyanisti olarak da aynı zamanda performanslar sergiliyorsun. Değil mi? Evet, evet. E, caz müziğine özellikle e, 2005'te ya yani 2004-2005'te çok etkilenmiştim ilk duyduğumda. E, beni gerçekten en önemli etkileyen şey doğaçlama unsuru oldu diyebilirim. Hı hı. E, caz müziğinde de çok önemli bir unsur. Ee, tabii ki konservatuarı gittiğim için müzik biliyordum, müzik teorisi, öylesi, armoni biliyordum ama hani e, caz armonisi başka bir şey, caz müziğine derinlemesine girmek, tango müziği gibi. Hı hı. Ee, ona da e, 2005'te tanışmama rağmen bu müzikle detaylı ya derinlemesine gelebilmem 2012-2013'ü buldu. Ee, 2010'da konseratlardan yarı zamandan mezun olmuştum. Bunun akabinde 2013'te, bir yerden de farklı bir alan endüstri mühendisliği gitti. Ama da söylemek lazım aslında bir endüstri mühendisisin sen değil mi? Evet. Üniversitede endüstri mühendisliği okudun. Müzik eğitimi yarı zamanlı konservatuarla tamamladın. Yarı zamanlı Ama bizim tabii yarı zamanlı konservatuarlardaki yarı zamanlı eğitimimiz neredeyse lisans eğitimine tam zamanlı eğitimine denk geldiği için çok iyi bir seviyede mezun oluyor. Oradaki müzisyenlerimiz de daha sonra profesyonel müzisyen olmak isterlerse senin gibi Yollarına devam edebiliyorlar ama sen bir yandan da endüstri mühendisliği okudun ve onu tamamladın aslında bir yandan da endüstri mühendisi. Evet. Şimdi bizim programımıza El tango piyanisti olarak geldin fazla sözü uzatmadan biraz müzikle tamam. devam edelim. Yine senin tango performanslarından bir tanesiyle Tangesta albümünden Organito de la Terde ile devam edelim mi? Edelim. organito della tarde dinledik Tangesta'dan. Piyanoda Butray Yarkın vardı. Eee Butray'ın Diselli tarzındaki eşsiz e, yorumunu dinlemiş olduk. Tekrar ellerine sağlık Butraycığım. Hepinize müminle sağlık. Bu albümün kayıtlarıyla ilgili e, anılar da zaten anlatmakla bitmez herhalde, değil mi? Evet. E, hemen Butray'la tanışma hikayemizden başlayıp sonra senin bir Hı -hı. E, tango serüvenine istersen bir Tabii. nasıl girdin, ee... nasıl başladın ve tangoya nereden e, gönül verdin? Sonra ne kadar ...eğitim aldın, neler yaptın... ...bundan biraz bahset bize. Tabii, tangodan da önce şeyden bahsetmek önemli olur burada. 2004 veya 2005'te... ...aslında... ...ders almaya gittim... ...Ortaş abiye. <gülüyor> Oradan ondan bahsetmek lazım. Evet, Baturayı annesi elinden tutup bana getirmişti. An anne, <gülüyor> Elimden tutup... ...ve aslında çok da... ...az ders yapmamıza rağmen çok verimli dersler oldu... ...ve hep böyle daha sonra... ...hayatımda evet, kullandığım... Evet sen birkaç dersler, ders alıp kayboldun ondan sonra... Evet, onlar yetti. <gülüyor> o da şey. Onlar yetti herhalde. Daha sonra tek darbe mezun olmadan önce. <gülüyor> bir mezun bir araya, olurken adını hatırlıyorum. Evet. Bir araya gelmiştik 2010'da. Ondan sonra aslında tango ve tangesta serüveni başladı. İlk olarak Tabii ki daha önce de dediğim gibi tangoya meraklıydım ama derinlemesine yavaş yavaş girme burada oldu. Ee, burada da e, piyano enstrümanına tangoda belki ayrı bir e, değinmek lazım. Hı hı. E, tango müziğinin temel taşı. Evet lokomotifi e, loko, Lokomotifi. E, belki caz müziğindeki davulun yerini yani o altyapının bas ve davulun yerini hani e, tangoda bas ve piyano evet. e, belki. ...aldı diyebiliriz... Ee, ...gerçekten... E, ...grubu beslemesiyle... E, grubu lokomotif, ...grubun lokomotifi olmasıyla... ...önemli bir enstrüman... ...zaten birazdan da belki değiniriz tezime... Hı -hı. E, ...disarlı özellikle... E, ...bu görevi çok... ...layakıyla yapıyor... E, ...bunun dışında... Sen nasıl tangoya nasıl başladın... ...sonra neler hissettin, ne farklılıklar gördün... ...klasik müzikten evet. sonra neler yaptın... ...derinlemesine... Hı -hı. Neler çalıştın? Aslında 2012 ve 2013'te yani bu tang müziğine derinlemesinde e, incelemeye başladığımız ilk yıllarda piyon e, klasik müzikten çok farklı olduğunu anladım. Bir yandan çok farklı, bir yandan değil. Şöyle farklı klasik müzik ki bazı belli başlı e, şeyler unutmak gerekiyor. E, belli başlı da çalım e, yani terimlerini. E, icra tekniklerini icra ee, teknikleri tango da tamamen farklı değil mi? Evet. ne gibi mesela nasıl örneklendirebilirsin bunu? örneğin e, ilk aklıma gelen e, klasik müzikte bir cümleye girildiğinde e, şöyle diyebilirim her şey çok e, abartı tango müziğinde hı hı. E, forte yazıyorsa onu e, tango müzisyeni hemen onu okuyup A, tamam bu çift forte hı hı. çalınmalı piyano görüyorsa tamam burada hani e, gerçekten e, düşük çalınmalı gibi veya Parçayı bilip ona göre tamam şurası piyano solo ben burada öne çıkmam lazım Oo, evet. veya şurası tamam burası piyano geçişi burada sadece piyano var burayı benim daha e, normalden daha forte, daha kuvvetli çalmam lazım. Tabii sadece müzik o, bilmek yetmiyor. Nota okumak yetmiyor değil mi? Senin evet. anlattığından da çıkardığımız üzere tangoyu bir kere bilmek gerekiyor. Evet. Orkestra müzisyenliğini bilmek gerekiyor. Orkestrasyon da bilmek gerekiyor senin anlattığın üzere. Başkalarını dinlemek. Evet bu ensemble uyumu Ensemle hani uyumu. birlikte olma e, meselesi çok önemli. Buna da hakimiyet gerekiyor. Evet aslında ilk notadan benim e, kopma. Tabii ki nota önemli. Nota okuyabilmek önemli. Ama tango benim hayatımda bu yüzden de önemli. Hani nota tamam önemli ama notaya bağımlı kalmadan çalabilmek hani o zaman işte müziğin çıkmasına şahit oluyor. Zaten tango notalarını neredeyse birebir hiçbir zaman çalmıyoruz değil mi? Orada bize bir ana hat gösteriyor. Biz oradaki ritmik yapıları esnetiyoruz, genişletiyoruz. Notada yazdığı gibi çalmıyoruz. Hiçbir kayıtta zaten eski kayıtlarda notalarını bir şekilde edinseniz birebir notaya bağımlı değil. Hep orkestra evet. onu icra ederken mutlaka bir esneklik mutlaka bir farklılık zaten katıyor. Evet ben yüksek lisans tezimde de bilerek bu konunun üstüne düşmek istedim. Hatta teşekkürler tekrardan. O yüksek lisans aşamasında çok ee, ...emeklerim vardır abi. <gülüyor> rıcaldım, ee, rıcaldım. Bu <gülüyor> orada mesela iki piyanist ve bir bandının üstü incelemiştim. Disarli, Carlos Disarli, Horacio Salgan ve hani Troilo. Ee, orada da tabii ki elimde bazı notalar vardı, bazıları yoktu. O da e, transkript ettim bazı Hı -hı. eserleri. Ee, yani dinleyip notayı aldın. Evet, dinleyip notayı aldım. Ve burada da aslında hani şeyi fark edilebilir... ...esas önemli olan kayıt... Hı hı. ve o e, kaydı ne kadar dinlersek ne kadar iç, içselleştirirsek e, belki notodaki yanlışları da düzeltip e, içselleştirip öyle çalmak daha verimli olur evet, senin tango serüvenini o zaman şöyle özetleyebilir miyiz klasik müzik eğitiminden sonra konservatörden tangestayla birlikte profesyonel olarak tango çalmaya başlıyorsun e, ta icracı olarak bir grupta yer alıyorsun sonra albüm keza tangestay albüm var ondan sonra bir, e, bir senelik bir Hollanda eğitimim var evet. e, Hollanda'da tango okuyorsun ...dünyanın işte belki de ender lisans eğitimi veren tango bölümlerinden bir tanesi... ...Avrupa'daki tek... ...Avrupa'daki tek okul Rotterdam'da Kodarts Konservatuarı'nda... ...Arjantin Tango bölümü var. Orada bir sene eğitim alıyorsun. Döndüğün zaman da burada İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeydin mi? İstanbul Yanılmıyorsam. Teknik Üniversitesi. Orada yaptığın yüksek lisansı da Kampar tango piyanistliği üzerine yapıyorsun. Evet. Baya bir yani hem akademik anlamda hem sanat anlamında e, tango ile ilgili derinlemesine çalışmaların olmuş oluyor. Tezinde de e, Troilo ve Disarli e, evet. üzerine çalışıyorsun. Evet. E, Disarli demişken hemen yine tamam. Tangestan'ın kayıtlarından bir tanesine devam edelim mi? Bir, e, e, La ile dinleyelim. Arada da yine e, çok güzel bir piyano solosu vardır. Hem de seni orada solo olarak da dinlemiş oluruz. Müzik <Gülüyor> La Caçilla'yı dinledik. Tangesta'dan. E, piyanoda Baturay Yarkın vardı ve Baturay Yarkın şu anda e, canlı yayında El Foyce'nin e, program konuğu. Tekrar hoş geldin. E, hoş bulduk, Radyosunu yeni açanlar için hatırlatmış olalım. E, Baturay Yarkın... Türk müziğinden caz ve tangoya uzanan geniş yelpazide çok geniş perspektife olan bir müzisyen ve şu anda bizle birlikte onun hem tango geçmişini hem de diğer müzik projelerini konuşuyoruz bizlere sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'da el alt çizgi fueye ve Facebook'taki elfu sayfamızdan ulaşabilirsiniz son fotoğrafın altına yorum yaparak baturaya sormaktan İstediğiniz sorular varsa son fotoğrafını Baturay'la birlikte olan fotoğrafımızın altına da bırakabilirsiniz. Aynı zamanda Baturay'ın da tabii sosyal medya hesaplarından Baturay'ı da takip edip oradan onun çalışmalarını da izleyebilirsiniz. Ama tabii bugün El Fuege'de. ...olduğumuz için biraz daha tango ağırlıklı evet. konuşuyoruz. Az önce senin tango serüvenine başlangıcından biraz bahsettik. Şimdi tekrar nasıl derinleştin, neler yaptın tango piyanisti olarak... ...bir klasik müzik ve caz piyanisti olmanın dışında... ...tango piyanisti olmak ne demek, bu farklı bir şey midir? Hı hı. Bununla ilgili neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun... ...neler tecrübe ettin bugüne kadar? Evet, aslında dediğiniz gibi... Erasmus'a gitmeden önce de tango çalıyordum. Erasmus'a gittikten sonra e, bu bakış açım değişti. Yani şöyle tango piyanisti e, olmak... Erasmus'a gitmek derken şöyle onu açalım, açalım. tabii. E, Hollanda'da Kodarts'ta bir sene Erasmus değişim, programı değişim programıyla, programıyla... Bir sene tango bölümünde tango okudun değil mi? Evet tango evet. okudum. E, o çok güzel e, katkılar verdi. Yani şöyle tango piyanisti olmak... E, ...klasik müzikle ilk aklıma gelen böyle birkaç farktan bahsetmek istiyorum. Sol el kullanımı. Hmm. Tango'da sol el kullanımı. Çok ee, daha baskın çok değil daha, mi? Çok daha baskın. Ee, Orlando Goni burada anmak gerekiyor. Caz piyanisti, e, tango piyanisti. Trollon'un Troll piyanistlerinden. Troll piyanistlerinden. Ee, bu sol el yürüyüşü gerçekten diğer Latin Amerika Latin müzik türlerinde de olduğu gibi... ...tango'da da çok önemli her zaman değil ama kontür basla piyanonun sol elinin unison çalması önemli bir faktör klasik müzikte örneğin bir e, pasaja girerken cümleye girerken biraz daha yumuşak e, girme hissiyatı var hı hı. E, daha sonradan yavaş yavaş açılması e, açılabiliyor tango müziğinde ilk notadan itibaren e, mesela orada piyano geldiği de ilk notadan itibaren hissedilmeli e, bu yüzden İlk notada orada forte yazıyorsa mesela dinamik olarak e, bahsedersem orada hani çift forte. Hı hı. Demin de bahsettiğim gibi piyano çok düşük piyano. E, yani her şeyin çok ani olarak değişebildiği. Ani ama değişimler Ama mi? bunun yanında da tango müziğindeki çok güzel bir e, şey dikkatimi çekmişti. E, değişimler var. Mesela A, B, A, B, C e, gibi bir e, formatta olabilir. Belki hı hı. 16 ölçü A, 16 ölçü B. İkinci A'da. Tamamen çok farklı değil. İlk A'dan çok farklı değil. Aynı da değil. Ya küçük değişimlerle büyük farkların yaratılabildiği bir müzik. Çok güzel. Küçük Tango. değişimlerle büyük farklar evet. Ee, ve tango'da çok dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Bir e, hareket bir e, farklı bir hareket. ikinci defa tekrarlanmıyor. Hı hı. O da e, çok dikkatimi çeken bir olay olmuştu. Hani Şş. orada yapılıyor ve orada kalıyor. Hani ikinci defa tekrarlanıp e, belki de e, nasıl demek lazım ona? Çünkü gayet güzel ifade evet. ettin aslında. Küçük farklarla Küçük büyük farklarla. değişimler yaratılıyor dedin. E, klasik müzikte notaya biraz daha bağımlıyız değil mi? Notaya özellikle notada yazanı notada yazdığı gibi evet. çalmaya çalışıyoruz. E, Tango'da bu tam tersi aslında değil mi? Notada yazını daha özgün yorumlamaya çalışıyoruz. Cazda da keza Hı -hı. notadan baya uzaklaşıyoruz. Evet. Bu da önemli farklardan e, bir tanesi Aynen öyle. olsa gerek. Peki e, tango türleri içerisinde tangonun içerisinde e, ...hem stiller olarak hem de türler olarak... ...çünkü milongalar, vayslar falan da var ya... Hı hı. ...en sevdiğin, çalmayı en sevdiğin hangisi? Evet, çalmayı en sevdiğim... E, ...tabii ki hepsini seviyorum ama... ...tango yani aslında dört dörtlük. Dört dörtlük e, olan tango. Dört dörtlük dört olan. seviyorum. E, stilleri e, düşünürsem de... ...disarili gerçekten çalması çok zevkli. Hı hı. E, zevkli olması kadar bir yandan da e, zor. Çünkü... E, Çalabilmek için uğraşmıştım. Hı hı. Onu hatırlıyorum. Ben o hep şeyi söylerim back... doğru mudur? Caz da aslında popüler müzik türüdür ya. Tango da öyle. Aslında bir hafif müzik ama hiçbir zaman hafife alınmayacak bir müziktir evet. derim ben. Ben de o senin lafını çok beğeniyorum abi. Yani o, o güzel bir e, tanım. Evet çünkü her şey aslında sonuçta şöyle bir şey var. Bir caz parçasını çaldığımız zaman e, caz çalmış olmuyoruz tam olarak aslında öyle değil mi? Sen evet. Şimdi... Caz eğitimi almadan, caz müzisyeni olmadan önce de cazla ilgileniyordun. Hı hı. Ve caz parçası çalıyordun muhtemelen hı hı. ama hı hı. şimdi evet. onu caz gibi çalmak bambaşka bir şey değil mi? Özümsemiş bir Tango'da şekilde. Tango'da da aynı şeyin olduğunu söylemek mümkün mü Baturay ne dersin? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Örneğin bu e, caz müziğinde birinin de caz müzisyeni, biz caz piyanisteyi, caz davulcusu diyebilmek için e, belli bir standartları, caz standartlarının birkaçını ya yani birkaçını değil en az yüz tanesini ya da 150 tanesini Hı -hı. ezbere çalabilmek, icra edebilmek, caz et tarihine hakim olmak gerekiyor. Titletim et, et, etmiş olmak. Özellikle caz davulcuları için melodiyi bilmek çok Hı -hı. önemli. Eee caz, caz tarihine caz hakim olmak. E, aynı cazdaki gibi nasıl icraları bilmek lazım, teknikleri bilmek lazım. Cazın e, Hı -hı. koru denilen bir babı nasıl biliyorsak, eee tango müziğinde de o kendi kendine kendi dinamiklerini, kendini az çalımını bilmek lazım bilmek gerekiyor çünkü ee, bu pratikte de tek, yani çalarken de e, kullandığımız şeyler sadece teorik bilgiler değil değil mi evet evet öyle mesela önüne önümüze bir nota konulduğunda e, işte tango müzisyeninin farkor da çıkıyor daha önce hiç tango din, tango dinlemiş olabilir ve ama üstüne düşmemiş hı hı. üstüne eğilmemiş bir müzisyen de tabii ki klasik kökenli çalar mı çalar ama tango olur mu e, gerçekten <gülüyor> e, tango hissedilir mi e, tango ile yaşayan birileri onu özümsel mi o icrayı? O bir soru işareti olur. E, Tangero'lar yani tango severler çok güzel ifade ederler. E, yani dans etme hissi veriyorsa bana o tango gibidir derler. Hmm. Ama yine aynı tango parçasını... Çalıp da bana dans etme yaratmıyor. Bu tam tango değil diye ifade ederler. Hiç müzikle belki de bağlantılar olmamasına rağmen. Tamamen bunu hissedebiliyor aslında tango dinleyicileri. Ee, bu da çok güzel bir farktır. O zaman e, nasıl caz çalmak için caz parçalarını çalıyor olmak yeterli yetmiyorsa... değilse... Caz müzisyeni olmak gerekiyorsa tango çalmak için de tango parçalarını çalıyor olmak yeterli değil. Bir tango müzisyeni olmak e, gereklidir diyebiliriz o zaman öyle Tabii, mi? Kesinlikle. Peki e, sohbetimize hemen bir milyon gayle ara verelim mi? Nocturna'yı dinleyelim. Yine dinleyelim. senin aran e, Nocturna'nın içerisinde senin o zamanı kırarak yaptığın çok tatlı bir solo var. Ha, Özellikle onun için bunu çalmak istedim. Nocturna'yı dinliyoruz. Tangesta'dan piyanoda Baturay Yarkın. get <laughs> the Yeniden merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün 5 Temmuz 2019. Bu sefer doğru söyledim mi Butray? Evet bu sefer doğru. <gülüyor> Geçen birkaç yıl evvel katıldığımız bir radyo programında birlikte Tangüste olarak katıldığımız bir radyo programında maalesef Bildir, dil sürçmesi sonucu tarih, e, konser tarihini yanlış vermiştim ama neyse ki düzeltebilmiştik. Hı hı. E, 5 Temmuz 2019 e, El konuğu, tango'nun büyülü kutusunun konuğu bugün e, bir tango piyanisti de olan aynı zamanda sevgili batura Yakın. E, bizlere sosyal medya hesaplarından El Instagram sayfasından ya da Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Son e, Baturay'la olan fotoğrafımızın altına yorum yazarak e, Baturay'a sormak istediğiniz sorular varsa iletebilirsiniz. Ben Ortaçaydın oldu. Teknik masadaki arkadaşım sevgili Selahattin Çolağ da çok teşekkür ediyorum. Baturay Yarkın konuğumuz. Baturay Yarkın ailesinden Türk müziği birikimiyle müzik hayatına başlamış. Sonra konservatuarda klasik müzik eğitimi almış. Daha sonra tango çalışmalarını de derinleştirmiş ve şu anda daha aktif olarak caz piyanisti olarak e müzik hayatını devam ettiren çok yönlü bir e Müzisyen arkadaşımız, benim kardeşim, sevgili dostum, sevgili meslektaşım. Hı, Bunu söylemekten de Hı. her zaman gurur duyuyorum. Peki Baturacım, caza nasıl geldin ve neler yapıyorsun cazla ilgili şimdi? Evet, kısaca anlatayım. Ee, i̇lk dinlediğim, yani ilk e, cazın beni alan noktası 2015-2016 yıllarında oldu. Ondan 2012-2013 yılına kadar daha çok dinlemeyle, transkriptle. 2005'ten o zaman bahsediyorsun. Evet, 2005'ten 2012-2013'e kadar. 2012, ee, tabi ki konservatüardaydım ama caz müziğiyle daha çok alaylı bir şekilde e, derinle inmeden e, uğraştım ilgilendim daha sonra 2013 yılında bahçeşehir Üniversitesinde Caz sertifika bölümünün açıldığını duydum hı hı. Orada 1-1,5 bir, bir sene kadar Çok değerli isimlerle çalıştım Caz'da Daha sonra onlarla çalma fırsatım da oldu Harika Ondan sonra bu Deminde değindiğimiz gibi Erasmus'la Rotterdam'ın Kodarts Üniversitesi'ne Gittiğimde hı hı. orada da ekstradan Dersler alma şansım oldu Caz büziğiyle ilgili Orada da kendimi ee, geliştirme şansım oldu. Ee, daha sonra buraya e, döndükten sonra hat hatta Rotterdam'da da iki parça kaydetmiştik su albümüne de koyduk onu. Hmm. Döner dönmez de e, geri, geri kalan altı parçayı kaydedip se toplam sekiz parçayla sekiz eserli su albümünü Baturay, yaptık. Batuay toplam kaç albümüne oldu şu anda? Şu anda dört albüm var. Sayalım hepiniz. Dört kisel albüm. Ee, su Batuay Yarkın Trio'nun, ee, Van Yarkın Duo'nun ablam. İstanbul Kemalçesi sanatçısıyla oluşturduğum Yarkınduo, e, Tangesta, Tangueresta İstanbul hı hı. ve son çıkan Mayıs ayında çıkan üzerinde uğraştığımız Anadolu'nun renkleri. O da yine e, Yarkınduo olarak aslında ablanla birlikte yaptığınız. Evet Yarkınduo da denilebilir, Yarkın, Baturay Yarkın Trio ve Nami Yarkın olarak da. <gülüyor> o da olabilir peki. Söylenebilir. Evet, o da bas Türk müziği parçalarının caz yorumlarıyla ilgili evet, değil mi? Evet bas ve davulla beraber piyano ve İstanbul Kemalçesi. Aslında şöyle demek daha doğru olabilir. Piyano, Caz Piyano Trio ve İstanbul Kemalçesi ile icra ettiğimiz bir albüm oldu. Ben tabii senin serüveninde hem tango hem caz müziği serüvenine yakından şahit olduğum için tekrar tebriklerimi sunmak istiyorum. İlk caza başladığın cazla ilgili ilk caz çalmak istediğin zamanki hı hı. halini hatırlıyorum. İnanılmaz hızla geliştin. Bir iki sene içerisinde çok ciddi yol kat ettiğini gördüm. Bu da senin tabii çalışkanlığın yeteneğinin yanı sıra. Mutlaka ki çalışkanlığının ve bir işe başladığın zaman onun üzerinde titizce çalışıyor olmandan kaynaklanıyor tabii ki. Tekrar bu hızlı gelişim için özellikle seni tebrik ederim. Bugün artık caz müziği camiasında hatır sayılır ismi bilinen ve sürekli sahneler de performans gösteren bir caz piyanistisinde aynı zamanda e, tekrar e, tebrik ediyorum. Hem albümler için hem bu konser çalışmaların için. Çok teşekkürler. O zaman teşekkürler. caz piyanisti olan Baturay Yarkı'ndan bir e, ses duyalım mı şimdi? Duyalım tabii. Su albümünden mi? Dinliyoruz Baturay'ı. Su albümünden, ilk trio albümünden dinleyelim. Sen almanız istersen. Su albümünden Mars Inspiration. Turay Yarkın e, Trio'nun değil mi bu? Evet. Turay Trio'nun Su albümünden dinledik. Neydi parçamız? Miles Inspiration. Miles Inspiration. Biraz albümden bahseder misin? Tabii. E, i̇lk söyleyebileceğim şey 7 beste ve... Hepsi bir, senin bestelerin mi? Bir tane Üsküdar'a giderken bir düzenleme ve... 7 beste senin bestelerin. Harika. 7 evet, e, tane bestemle toplam 8 eserden oluşuyor. E, bestelerin hepsinin bir hikayesi var. Yani... E, Miles Inspiration hikayesi nedir? Miles Inspiration o sıralarda e, ilk defa akıyordum. E, Miles Davis'in otobiyografisini. Hmm. Ve çok etkilenmiştim. Şu an bende olan kitaptım ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, ilk defa akıyordum ve e, yeni yeni böyle şey dönemlerde böyle tabii ki caza derinle inmeye başladığım zamanlardı. ilk zamanlardı. Ve çok etkilemişti beni. Sadece Miles Davis'in yaptığı çalışmalar değil. Aynı zamanda o kitabı okuyunca caz tarihine de farklı bir açıdan bakılmış olduğu için. Hı -hı. Ve çok etkilemişti. Ve kitabın kapağını kapatıp piyanoya geçmiştim. Hı -hı. Genelde beslerin hepsi de böyle oluyor. Yani bir film izleyip veya bir şey yaptıktan hemen sonra o çok etkiliyor beni ve onu bir şekilde bir dışarı Sana ilham, atmak, vermiş, ilham. Vermiş, vermiş ilham İlham vermiş İlham herhalde aslında. böyle bir şey olsa gerek değil mi? Peki albümde kimler vardı başka? Evet e, albümde Kontrbast'ta iki isim vardı. Altı eserde İstanbul'da kaydettiğimiz eserlerde Enver Muhammed'i Kosovalı basçı. Hı -hı. E, iki eserdi Rotterdam'da kaydettiğimiz iki eserdi. Daniel Maron vardı İtalyan basçı. Harika. Yine burada kaydettiğimiz beş eserdi. Burak Cihangirli Davul'da. Rotterdam'daki iki kayıtta iki eserdi. Deniz Beaton, Belçika'dan bir e, davulcu arkadaşımız vardı. Onun dışında konuk sanatçılar oldu. Hı. Bir tango, çok iyi bir tango K kemancısı olan Arjantinli Gustavo Cablera e, ve yine tango departmanında okuyan Rus Elena Kopteva bir parçada su, albümü adını veren su parçasında güzel eşlikleri oldu. Biri keman çaldı diğeri? Cello. Diğeri cello çaldı. Cello çaldı. E, trompet ...Sinan Şeşen konuk oldu bir eserde. Hı hı. Konuk sanatçılarla güzel bir albüm oldu. İki eserde ablam İstanbul Kemal Çesi Çağlı, Nami Arkın eşlik etti. Baya renkli bir albüm olmuş. Renkli bir albüm oldu. İlk albüme göre ben benim de içime bir albüm oldu. Peki Name ile çalışmalarınız nasıl gidiyor? Nami'ye de buradan çok selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Onunla güzel gidiyor. Gerçekten ee, grubu kurduğumuzdan biri... ...beraber yurt dışına gitme fırsatımız çok oldu... Ee, özellikle bu enstrümanların uyumu insanlar tarafından merak edildi daha çok tabi ki e, dünyada bilinen piyanonun yanı sıra e, bunun daha çok yerel olan e, İstanbul'la özdeşleşen işte İstanbul kemençisiyle uyumu ve özellikle e, İstanbul ses... kemençisini bilmeyen e, dinleyenlerimiz için belki aradaki farkı söylemekte e, fayda Hı -hı, var evet. e, Karadeniz kemençisi elle ayakta ve havada tutularak daha ziyade çalınıyor ve Tel sayısı da farklı. Evet, değil mi? Ee, İstanbul kemençesi dizde çalıyor. Dizde çalıyor, oturarak dört e, veya daha çok üç son zamanlarda üç telli e, kullanılıyor ve en önemli fark da tırnağın üstüne basarak değil de yandan e, dokunarak. Yani Aynı zamanda yandan dokunarak. Tırnak kemançisi dedikleri de e, tırnak kemançisi de deniyor. İstanbul çevresinde, e, Türk Ege, Ege de, çok, Yunanistan'da da çok kullanılan bir kemançisi. Evet, bu coğrafya yanında tabii evet. e, müziklerinde yer alıyor ve çok e, klasik bir. Türk müziğinde özellikle çok onun da büyülü e, seslerinden Gerçekten bir tanesidir. büyülü bir ses. E, tabii ki Yarkın Doğu'yu kurmadan önce biz hep beraber çalıyorduk evde. Hı hı. E, hep beraber misafir geliyordu. Misafir gelmeden de e, eğlenmek için çalıyorduk. Sonra dedik hani böyle bestelerimiz var ikimizin de. E, düzenlemelerimiz de var. Bunu biraz daha ciddi bir şekilde yapabiliriz. Peki bu son çıkan albümünüz Anadolu'nun renkleri değil mi? Evet son çıkan albüm Anadolu'nun renkleri. Bunda özgün besteler mi yoksa coverlar mı var? Bunda bilerek hiç bizim kendi bestemize yer vermedik. Bir önceki albümde Yarkın Diyor albümünde o beste tamamen bestelerden tamamı bestemiydi. oluşturdu. Van, Van, albümü. Van albümü. Bu e... son çıkan albüm Anadolu'nun renklerinde e, tamamen e, düzenleme oldu. Hiç bizim bestelerimizi yer vermedik. E, tabii ki Anonim eserlerinin yanı sıra çok bilinen besteler de oldu. Hangi besteler? Tamburi, Cemil Bey'in Çeçen Kızı. Mesela. Çeçen Kızı demişken hemen Çeçen Kızı'nı dinleyelim mi? Batur? Dinleyelim tabii. O zaman Baturay Yarkın ve Name Yarkın'ın son albümlerinden Anadolu'nun renklerinden geliyor Çeçen Kızı. 94.9 açık radyoda El Fuego adlı Tango'nun Büyülü Kutusu'nu aradığım, araladığımız bu programda e, Çeçen kızını dinledik. Çeçen kızını kimden dinledik? Baturay. Baturay Yarkın Trio, Fit, Fitname Yarkın. Fit, fit Fit ne demek? <gülüyor> Featuring herhalde. Evet, Şu featuring'inde ya... bir Türkçesini bulamadık değil mi? Yani Türkçesi evet yani V işareti kullanıyor arada, V denebilir Baturay Yarkın Trio, Baturay v, Yarkın, ve ve Yarkın. Yarkın. <gülüyor> Dan dinledik ee, Çeçen Kızı'nın son albümleri Anadolu'nun renklerinden e, bir parçaydı e, Çünkü Baturay Yarkın Aynı zamanda bir tango piyanisti e, Tango çalışmaları da derinlemesine Tango çalışmaları da var hem sanatsal hem akademik Anlamda e, Aynı zamanda da Tangestan'ın Piyanisti e, Hali hazırdaki Dolayısıyla onu aslında tango piyanisti olarak konuk etmiştik programa. Ve inanmazsın Baturay programın sonu yaklaştı. Evet <gülüyor> Program bir anda geçti. Üzere. Ben ya. de nasıl geçtiğini anlamadım. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum sana konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ee, belki ederim. Belki ileride çağırdım, tekrar çağırdım. seni e, konuk olarak ağırlarız. E, bu esnada tabii e, sosyal medya hesaplarımızdan gelen e, soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Ama e, şunu en azından yanıtlamaya çalışalım. Kandiyotiler e, sormuşlar. Merhaba ilk tangeste konserinizde. Zaman yeni albüm çalışmalarınız var mı demiş yanıtlamadan geçmeyelim istersen. Evet öyle bir çalışmamız var ama bu soruya belki senin de cevap vermen daha iyi olabilir. Yani Tangestan'ın ee, kurucusu. Evet yakında olarak... <gülüyor> yakında ilk konserimiz yani ilk konser değil tabi ama yakında tekrar halka açık konserlere çalmaya tekrar başlayacağız inşallah. Yeni albüm çalışmalarımız da herhalde hemen akabinden gelir. Ne dersin Baturay? Çok güzel olur Tabii yeni e, albümler. Tango um, ensembluları yani tango orkestralarının çalışmaları diğer e, popüler par, albümlerin gibi olmuyor. Bizim hazırlık sürecimiz çok yoğun oluyor. Provalar hani e, mükemmel bir konsere hazırlanmak için çok detaylı oluyor. Evet. Dolayısıyla biz konser verecek e, seviyeye geldiğimiz noktada stüdyoya gelip zaten bir günde bir önceki albümde olduğu, olduğu gibi, gibi bir günde 10 parçayı e, hücum kayıt dediğimiz yani hepsini aynı anda çalıp hep birlikte çaldığımız konser kıvamında kaydedip zaten e, sonuca gidebiliyoruz. Evet, İnşallah bu bir... da e, yakın zamanda gerçekleşir. Bu sorusu için de kandiyotilere tekrar teşekkür etmiş evet. olalım. E, Tangesta'dan bir parçayla o zaman e, veda edelim mi? Edelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> Payadora geliyor Tangesta'dan. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sonunda demeyi çik demeyi unutmuyoruz, değil mi?